Diğer bir soruyla devam etmek istiyorum. Bayanlar özel günlerinde camiye veyahut da mezarlığa ziyarette bulunabilirler mi? Yani mezarlık ziyaretinde herhangi bir sakınca yok. Cami ziyareti denilince eğer bahçesinde durmaksa onda da problem olmaz. Ancak caminin içine girme konusunda e, İslam uleması, alimlerin çoğunluğu kadınların adetliyken yahut cünüp olan kişilerin bu haldeyken camiye girmelerinin çaiz olmadığını söylüyorlar e, delilleri de e, latakra bu salate ve tüm sukara e, ait kerimesinin e, içinde geçen illa abiri sevilen lafsı ve bunun yorumuyla ilgili e, şeylemezhebin yaağıt o mütehidin o yaptığı iştihattan ortaya çıkıyor ki namaza yaklaşmayın demek e, İslam ulaması müştehitlerce namaz kılınan mahalle yaklaşmayın ne olarak cünüp olarak mesela ayet-i kerimede öyle geçiyor hı hı. ancak oradan e, yolcu olmanız müstesna demiş ayet-i kerimede Nisa suresinde geçiyor bu e, ve hadisi şerif var Peygamber aleyhisselamın ben cünüp ve Adette olan kadınların camiye girmesini uygun görmüyorum, yasaklıyorum buyurmuş. Helal görmüyorum ifadesini kullanmıştır. Dolayısıyla camide bir zaruret, bir mecburiyet yoksa girmeniz açısında oraya girmeniz caiz mütala edilmiyor çoğunluk alimlere göre. Bazı alimler de mesela oradan yol geçiyorsa e, yahut oraya mutlaka girmeniz lazım. E, girip hemen çıkmanız icap ediyorsa bunun caiz olabileceğini söylüyorlar. Delil olarak da Peygamber Aleyhisselam'ın itikaftayken Hazreti Ayşe validemize e, bir nesneyi getirmesini istemiş. Adetli olduğu halde getirmiş. Peygamber Aleyhisselam'a vermiş. Ama bir ihtiyaç için girmiştir. Bir delil olarak bunu söylüyorlar. Zahiri mezhebi davut ez Zahiri'ye göre de adetli kadınlar e, hangi durumda olursa olsun, mecburiyet veya olsun veya olmasın bu halde camiye girebilirler diye e, o mezhepte böyle bir kanaat var ama özetle şunu söylüyoruz, bir zaruri, mecburi hal olmadıkça adetli kadınların camiye girmesi caiz olmaz. Ancak kabir ziyaretinde herhangi bir engel yok. O kabri ziyaret edilebilir, ibret alınabilir. Hatta dua ayetleri varsa dua sureleri dua niyetiyle onlara okunabilir. Evet.